Ben eşimle resmi olarak boşandım ama herkes dini nikahın da düştüğünü söylüyor. Şimdi resmi aynı Resmi boşanınca dini nikah da düşer. Bir defa Furkan Bey nikah, a dini nikah, b resmi nikah diye iki kısma ayrılmaz. Yani resmi nikah, dini nikah, imam nikahı söylemeni dillendiren bizim halkımızdır. Nikah, nikah. Efendim şartlarına uygun nikah yapılırsa bu belediyede olsun, muhtarlıkta olsun, efendim veyahut da e, gay resmi olsun. Yani resmi veya gay resmi olsun. Diyelim, aralarında evlenme engelli bulunmayan bir kadınla bir erkek, en az iki tane Müslüman şahidin huzurunda karı koca olduklarını kabul ederlerse nikah kıyılmış sayılır. Bu aleni olacak. Aile, e, kişilerin, ailelerin haberi olacak. Gizli kapaklı olmayacak. Dolayısıyla birisi biz geçinemiyoruz diye mahkemeye müracaat ettiği zaman hakimi kendilerini boşama konusunda yetkili kılmış oluyorlar. Hakim de bunları boşarsa nikah gitmiştir. Artık bir misiniz kalmaz hocam. yani. İşte hanımefendinin e, babasından ya da annesinden kalan emekli maaşını alabilmesi için falan... O tam bir sahtekarlı. O zaten o helal olmaz zaten. İki türlü gidiyor yani. Tabii. Zaman, değil mi? Tabii. Dikkat etmek lazım.